Pazartesi günü üç esas derslerimizin dördüncü dersi Affık Allah'tan, değil mi? Dördüncü evet. ders. Evet. evet. Şimdi kitabı biraz ara verdiğimiz için ders zamanına. Şu kitabı en baştan sadece metin kısmını okuyalım, sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Muhammed bin Abdülvehab rahimehullah kitabına nasıl başlamıştı? El usulü Salase üç esas ilm rahimeke Allah bil ki Allah sana merhamet eylesin diye başladı. Sonra ne dedi? Ennahu yecibu aleyna taallumu الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ثانية الثانية والعمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصلوا بالحق وتوصلوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لمنظر الله حجة على خلقه إلا هذه سورة الكفّة ثم الله نفسنا أنطق سورة قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل العلم العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل اعلم رحمك مسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسوله فمن عتاه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسوله فأسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك منه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوه مع الله احدا الثانية الثالثة أن من أطهر رسوله ووحد الله لا يجوز له موالات من حد الله ورسوله ولو كان أخرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم ولو كانوا آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضو عنه أولئك حزب الله لا إن حزب الله هم المفلحون يا رب نشهدك الله تعالى يا ان الحنيفيه ملتي ابراهيم تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميعا الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانسا ليعبدون وما معنى يعبدون يوحدون ما مر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعباده واعظم ما نها عنها الشرك وهو دعوه غيره معه والدليل قوله تعالى واعبد الله ولا تشركوا شيئا اا نسن اوري اسكتك Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oraların hepsini anlattık. Müelif rahim Allah şöyle devam ediyor kitabına kaldığı yerden. Fa <feydâ> ida <kîle> leke eğer sana denirse, fa <feydâ> ida <kîle> leke sana denirse mal <mâ> usulu salasatul ltti yijibu aleyne mafetuha. Ma nedir? Evet. el usulu salasat üç esas. elleti <feydâ> o üç esas ki yijibu al insani insan üzerine kişi üzerine vacip olan mafetuha bilinmesi. O zaman ne diyor? Birisi sana derse ki kişi üzerine vacip olan üç esas nedir? Fekul sen de de ki şöyle de diyor Muhammed "Ma'rifetul abdi rabbahu." Kulun Rabbini bilmesi. "Ma'rifetul abdi rabbahu." Kulun Rabbini bilmesi ve dinini bilmesi ve Nebiyuhu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bilmesi. Şimdi Arapça'ya abi bak dikkat et. Bu kitap İsmi neydi? El-Usûl-ü Üç evet. Esas. Peki şu ana kadar Üç esasında ne olduğunu biz kitabın ilk başında anlattık. Allah evet. din peygamber mefhumu. Evet. Dikkat et daha yeni o kadar e, anlattık. Evet. Şey geçti Daha yeni diyor burada. Evet. Birisinde derse ki nedir o Üç Esas? Sen de de ki bu, bu, budur. Evet. E bu ana kadar daha yeni başladı şimdi. O yüzden e, bazı alimler diyor ki Muhammed bin Abdülveha bu kitabı yazdılar ve bundan bu kitabı nushe eden talebeleri şuraya kadarki olan bölümü kitabı eklediler. Bu Muhammed İbni Abdülvehhab'ın sözü değil diyorlar bazıları. Buraya kadarki bölümü. Ancak diyoruz ki Allahu Alem bu mercuh, kabul edilmeyen bir şey. Çünkü neden? Aslen kitabın tehlifi, şey kitabın müellifi. Yani aslen bir kitap kime nispet edilir? Komple müellifine. Özel bir delil getirilmesi lazım. Yani Muhammed İbni Abdülvehhab 3 esası daha şimdiden, yani nedir o 3 tane asıl, şimdiden anlatmaya başlıyor diye Bundan önceki kısımlar Muhammed bin Abdülrahab'ın değil diyemeyeceğiz. Evet. Bu belki adamın mukaddime kısmını da zikretmek istedi belki. Evet. Bilemezsin değil mi? Yani insan bir mevzuya başlayacağı zaman illa o mevzuya direkt girmek zorunda değil. Bazı ön bilgiler de vermek ister. Evet. Nasıl biz mesela isim sıfat anlatırken bazı kaideler veriyoruz. Bunun gibi. O yüzden diyoruz ki bu kelime mercuh. Yani kitap en başından ta şu anki ana kadar dahi kimin? Muhammed bin Abdülrahab'ın. Evet. O zaman diyoruz ki Allahu alem. Kitabın şu ana kadar olan ki Muhammed bin Abdülvahab mukaddime babında zikretti evet. ve şimdi üç esasa girecek. O yüzden dedi ki bir sana derse ki insana bilmesi vacip olan üç esas nedir? Sen de ki kulun Rabbini, dinini ve Nebisi olan Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ı bilmesidir de. Tamam mı? Evet. Şimdi üç esas nedir dedik? Dedi ki el usul cem'u aslin. Usul neydi? Aslın çoğulu. Evet. Değil mi? Asıl da neydi? Üzerine bina olunan şey. Tamam mı? Evet. Yani sanki Muhammed bin Abdülvehhaf şöyle diyor. Senin dinini üzerine bina edeceğin 3 tane temel nedir diye sorduğu zaman sendeki Allah, din ve peygamber mefhumu. Bu 3 tane esastır. Din bunun üzerine bina edilir. Çünkü kabirde bu sorular sorulacaktır. Tamam mı? Fe men rabbuk. Şimdi Allah, din, peygamber dedik, tamam mı? Şimdi Muhammed bin Abdülvehhaf bu 3 mefhumu anlatmaya başlayacak. Evet. Şimdi 3 mefhumdan birincisi olan ilki olan Rab mefhumu onu anlatacak. Şimdi devam ediyor diyor ki فَاِذَا قِيلَ لَكَ Sana derse ki Sana denirse ki مَنْ رَبُّك Senin Rabbin kimdir? فَقُلْ Sen de de ki رَبِّي رَبِّمْ اللّٰهُ لَّذ۪ي رَبَّانِ Beni terbiye edendir. فَقُلْ رَبِّي اللّٰهُ لَّذ۪ي رَبَّانِ Beni terbiye eden Allah'tır. وَرَبَّا جَمِيعَ الْعَالَم۪ينَ بِنِعَمِهِ Ve bütün alemleri nimetiyle terbiye edendir. Rab, Rab budur. Ve o mabudumdur o benim mabudumdur. Leysel li mabudun siba sivahu. Benim için ondan başka mabud yoktur. Ve delili kavluhu Teala. Bunun delili Allah Teala'nın şu kavlidir. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ve kullu ma sivallahi alem. Ve Allah dışındaki her şey nedir? Alemdir. Ve ene vahidun min zalikal alem. Ben de bu alemdan bir kişiyim. Bir canlıyım, bir varlığım. Tamam mı? O zaman şimdi Muhammed İbni Abdülrahab ne demek istedi? Birisi sana derse ki senin Rabbin kim? Diyeceksin ki benim Rabbim beni ve bütün alemleri nimetiyle terbiye eden Allah'tır. O benim mağbudumdur. Yani kendisine ibadet ettiğimdir ve ondan başka ibadet ettiğim yoktur. Budur işte. Tamam. Şimdi dikkat edecek olursak Muhammed İbni Abdülrahab burada. Üç esası zikretti bundan önce ve üç esas içinde de Rab mefhumunu anlatmaya başladı. Tavsili bir şekilde. Ve dikkat et sual cevap yapıyor Muhammed İbni Abdülvehhab. Diyor ki sana birisi derse ki Rabbin kim? De ki bu bu bu. Evet. Sana derse ki üç esas nedir? De ki bu bu bu. Sual cevap yapıyor. Neden? Şimdi buradan itibaren anlıyoruz ki e, Muhammed İbni Abdülvehhab ki ders, ilk derslerimizin başlarında da, da söyledik. Nebisa Selemin usulünü uyguluyor. Evet. Sünnetteki usulü yani soru cevap, sual cevap. hep sahabelere sorardı. Sahabeler kimi cevap verirdi? Kimi derdi ki Allahu ve Rasulu alem. Değil mi? Ee, mesela sorardı sahabeye Ebel Munzir'e mesela Kur'an'daki en büyük, en azim ayet kimdir vesaire. değil mi? Sonra cevap veriyor vesaire. Bazı diyor ki ey Muaz bilir misin Allah'ın kulları üzerindeki kulun da Allah'ın üzerindeki hakkı nedir vesaire. Sual cevap. Burada da bunu işliyor. O yüzden dikkat et biz biz, e, biz de bu e, sünneti yerine getirmeye çalışıyoruz. Soru cevap yapıyor. Bu iyidir yani. Evet. Çünkü böyle kitabı anlatmak pek bir faydası vermiyor. Evet. Tecrübe de zaten sabit olmuş. Sünnette de bunun yeri var. Hep evet. sual cevap olayı güzeldir elhamdülillah. Nöbetleşe ilim bahsinde bile öyle düşün. Sahabe gidiyor öğreniyor, geliyor bir soruyor. Cevap veriyor ne öğrendiğini Allah Resulü evet. Sallallahu zamanında, şey yanında. Evet. O yüzden diyoruz ki Muhammed bin Abdüluhav kitabına Nebi Sallallahu Aleyhi menhecini evet. uygulayarak devam ediyor. Sual cevap. Şimdi Sen diyor ki... ne kadar böyle değil mi? E, çok var bu, bu şekilde ibareleri. Evet. evet. Fekul diyor ki bir insan derse ki Rabbin kim? Fekul de ki Rabbiyallahu lezi rabbani. Benim Rabbim beni rabba edendir. Dikkat et terbiye edendir. Şimdi o zaman Muhammed ibn Abdülhabhab burada bir şey işaret ediyor sanki. Allahu alam. Rab çelimesinin hangi kökten alındığını ifade etmeye çalışıyor burada. Dikkat et bak. Diyor ki Rabbiyallahu lezi rabbani. Rabb'a onun fiili. Rabb'e yarubbu rabben. Şimdi Rabbiyallahu lezi rabbani. Beni benim Rabbim beni Rabb'a edendir. Beni yani terbiye edendir. O zaman Rab kelimelerin manasından bir tanesi ne? Rab kelimesinin manalarından bir tanesi terbiye eden. Tamam mı? Evet. O zaman diyoruz ki Rab terbiye eden almıştır. Şimdi Rab kelimesi lügatte 3 mana hak 3 mana e, için itlak edilir kullanılır. 3 mana hakkında 3 mana e, kastedilerek itlak edilebilir, kullanılabilir Rab Aslında baktığın zaman ilmi kitaplara e, Üçten fazla zikrederler Ama biz sadece üç tane zikretmemizin sebebi Veya üçle sınırlamamızın sebebi Her ne kadar daruri olarak sınırlama olarak Bakmayacaksak da dolayı Bu diğer bu üçten başka Diğer manaları da bu üçe dönüyor aslında in, Meseleyi tahkik ettiğinde, ince düşündüğünde O yüzden diyoruz ki üç tane manasını zikredeceğiz biz evet. Tamam mı? Rabb kelimesinin Birinci Evet Dedi ki Rabbin üç tane manası var. Daha fazla manası giderildiği görülebilir ama onlar işte dediğim gibi üç manaya hamledilir. tamam mı? Evet. O zaman birinci dedi ki Es-Seyyidul Muta, El-Malik, Men gayrahu. 3 mana. Evet. Es-Seyyidul Muta itaat edilen seyyd birinci manası. İkincisi El-Malik sahip. Bir şeyin sahibi. 3. manası Men yuslihu gayrahu. Başkasını ıslah eden, başkasını düzelten. Tamam? Evet. Mesela şöyle dersen ha. Rabb'e bak. Rabb kelimesin fiilimsi. Dersen ki Rabb eşye rubbu izâ aslihahu. Rabb eşye bir şeyi rabb etti. Yani eee düzeltti. Şimdi bu üç manadan bir tanesi ne dedik? Men yuslihu gayrahu. Kendisinden başkasını ıslah eden. Buna bir örnek vereceğiz mesela Arap dilinden mesela. Diyorsun ki mesela rabb Tamam mı? şeyi Rabbetti. Yani Aslahı. Onu ıslah etti, düzeltti dedik. Tamam mı? Mesela bu hani testi mesti falan yapıyorlar ya böyle toprakla falan. Adam onu düzeltiyor tamam mı? Bir şekle getiriyor. Dersin ki o testi inade tamam mı? Arabçısı. Rabbel ina'e kabı ne yaptı? Rabbetti. Yani düzeltti, onu ıslah etti vs. manalarında kullanabilirsin. Mesela Arab der ki bu benim Rabbimdir. Yani Efendimdir evet. Yani bu itaat edilen bir seyyiddir Araplar kullanırlar bunu tabii. Derler ki Haza Rabbi, bu benim Rabbim Hı -hı. Yani ne manada Yani seyyidi efendim demek İtaat edilen seyyid dedik ya Hı -hı. Diğer manası ne dedik Malik mesela sahib Dersin ki mesela evet. Evin Rabbi Yani evin evet. sahibi Tamam mı O zaman diyoruz toparlıyoruz diyoruz üç mana eseydül es muta itaat edilen seyit. Buna örnek dersin ki innehu Rabbi bu benim Rabbimdir. O benim Rabbimdir dersin yani seyyidi, efendimdir. İkincisi el malik sahip. Dersin ki Rabu dar evin e, Rabbi yani evin sahibi. Yine dersin ki Rabbel inae dersin ki Rabbel inae kabı rabbetti yani kabı düzeltti, ıslah etti. Tamam mı? Evet. <gülüyor> Şimdi Arın abi. Allah azze ve Celle'nin Rab ismi var. Peki bu üç manadan hangisi? Burada mutlak. Rab manası mutlak gelmiştir. O zaman diyoruz ki bu üç manası en kemal derecesiyle Allah azze ve celle'de mevcuttur. Yani Allah azze ve celle Allah azze ve celle hepimizin e, itaat etmesi gereken bir varlıktır. Bak birinci manası itaat edilen seyyid dedi ki. Yine Rab her şeyin sahibidir. Yine Rab kendisinden dışını, kendisinin dışındakileri ne yapandır? Terbiye edendir, ıslah edendir. Tamam mı? O zaman diyoruz ki bu üç mana en kemal haliyle Allah Azze ve Celle'de mevcut. Çünkü Rab mutlak gelmiştir umum. Onu hastalaştıracak bir şey yok etraf, e, ortalıkta. Evet. Tamam mı? Ama diyoruz ki adama dersin ki e, inayı Rabbetti diyebilirsin. Bak Rab ismini verebilirsin o adama. Evet. Tamam mı? Bir şartla Rab kelimesini eliflamlı, olarak başkasına veremezsin. Ama nekir olarak başkasına Rab diyebilirsin. Evet. Tamam mı? Çünkü el eliflamlı olarak el-Rab, er marife olarak el-Rab er diyemezsin. Neden? Allah Çünkü Allah Allah. burada el-er-Rab dediğin zaman bu mananın üçünü en kemal derecesiyle kapsar. Bu da sadece Allah'a has. Tamam mı? Bu da sadece Allah'a Allah has. Has. Evet. ve mutlak olarak Rab kelimesini yine mutlak olarak zikredemezsin. Mukayyet olarak zikredebilirsin. Mesela ar diyemezsin ama dersin ki evin Rab'bi dersin. Evet. İşte inayı Rab'betti dersin. Evet. Yani kabı Rab'betti dersin. Bak hep mukayyet. Yani sadece Rab deyip susmuyorsun. Diyorsun ki evin Rab'bi. Tamam mı? Evet. İşte e, arabanın Rab'bi, işte bardağın şey, Rab'bi. Tamam mı? Yani. Ha, e, mukayyet kılıyorsun. Bir kayıt getiriyorsun. Evet. Bu şekilde itlak edebilirsin Rab'bi. Evet. Ama bu Ee, ama başkası için bu Rabb'tir şeklinde mutlak olarak zikredemezsin. Evet. Çünkü mutlak zikrettiğin zaman bütün manaları içerir. O bu istedim. da sadece Allah Azze ve Celle'ye has. Tamam mı? Evet. O zaman deriz ki Rabb kelimesi ancak mutlak olarak zikredilir. Mukayyed olarak Zikrediler. zikredilemez. Caiz değil. Tamam mı? Evet. Şimdi Muhammed İbn Abdülvuhab beni Rabb'a etti diyor ya. Yani ne yaptı? Beni düzeltti demektir. Beni ıslah etti demektir. Evet. Şimdi buraya baktığımızda <gülüyor> Buna delil olarak e, ne getirdi Muhammed İbn Abdülahhab? Dedi ki buna delil Allah Azze ve Celle'nin şu kavledir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Baktığın zaman bu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır e, ayetine baktığımız zaman ki bu Fatiha Suresinin ilk ayeti, Baktığımız zaman bunda, bunda tevhidin üç kısmı var. Bunu biz daha önce zikrettik. Evet. Tevhidin üç kısmı var. Biz nasıl ehl-i sünnet e, teratibül ilmiye babından ehl-i sünnet... 3'ü ayırdı dedik tevhidi Rububiyet, uluhiyet isim sıfat hepsi de mevcut. Mesela diyorsun ki Elhamdülillah. Hamd Allah'a hastır. Bunda hangi tevhid var? Uluhiyet tevhidi var. Çünkü neden? Hamd etmek ibadet. Diyorsun ki bu Allah'a hastır. Bak Allah'a ibadette birledin. Tamam mı? Hamd Allah'a hastır diyorsun. Sonra hangi Allah? Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi. Bak rububiyet tevhidi de burada. tamam i̇smi mı? Şöyle. Bir de isim sıfat tevhidi nerede burada? Evet. Allah ve Rab Allah'ın iki i̇smi. ismi tamam mı? Evet. Ve bunların altında zaten sıfatları mevcut evet. tamam mı? Evet. <gülüyor> evet. Dedi ki e, e, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi dikkat et burada Muhammed bin Abdülvehab bir şey söyledi. Dedi ki bir sana derseki ki senin Rabbin kim? Der ki, de ki Rabbim beni ve bütün alemleri terbiye edendir. Evet. Şimdi alem ney? alemin, cem'u alem, alemin çoğulu alem ise alamet demek mesela Allah dışındaki her, şeyi, her şeyin ortak bir ismi vardır mesela alem evet. her şey alem, hayvanlar alemi, insanlar alemi cinler alemi, evet. değil mi vesaire ee, bunların hayvanlar alemi, insan alemi, melekler alemi hepsi bunlar hepsi bir alemdir o zaman alem nedir? Allah dışındaki her şey alemdir evet. tamam mı? peki Allah dışındaki her şeye neden alem ismini vermişler? diyoruz ki lugat manasına bakarsak anlarız neden alem ismini vermişler evet. alem lugatta alamet demek tamam mı? Evet. alamet bir şeyin alameti evet. o zaman bütün bu yaratıklar alem diye isimlendirilmesinin sebebi alemlerin Rabbine alamet olduğu için alemlerin Rabbinin varlığına alamet olduğu için o yüzden e, alem alamet demektir çünkü bütün bu varlıklar alemlerin Rabbinin alametidir evet. var olduğunun alametidir evet. tamam mı? E, bunu da böyle kısaca anlatmış olalım evet. tamam o zaman bir insan derse ki Rabbin kim cevabını bildik evet. Ama Muhammed bin Abdullah'ın onunla yetinmiyor. Sonra devam ediyor ki fe izaki leke bima arafta rabbek. Bil sana derse ki sen Rabbini neyle bildin? Ne ile bildin? Fe kul de ki Bak yine soru cevap yapıyor. Kul bi ayatihi ve mahlukatih de ki ben Allah'ı ayetleri ile ve mahlukatları ile yarattık yaratıkları ile bildim de. Evet. Dersin. Peki nedir bu ayetleri? De ki "Vemin ayatihi şunlardır onun ayetleri. Ayetlerinden şunlar vardır. Enne'l leylu ve'n nahar ve'ş-şemsu ve'l kamer" gece, gündüz, güneş ve ay. Ve min mahlukatih, mahlukatından da şunlar vardır. Es-semavatu sebu, 7 sema. 7 kat sema ve el-aradun sebi, yine 7 yer. Ve bunların içindekiler ve ma beynehuma ve bunların arasındakiler. O zaman biri sana derse ki Rabbin kim? Cevabını versin. Peki Rabbin neyle bildin? Dersin ki ayetleriyle ve mahlukatlarıyla? Ayetlerine dikkat et. Ne örnek verdi Aran abi? Gece gündüz güneş ay. Mahlukatlarının örnek verdi. Gökler, yerler, bunlar içindekiler ve bunlar arasındakiler. Ve delilu kavruhu taraşın bunlar bir delil veriyor. Dikkat et. Ve min ayatihi Allah'ın ayetlerinden şu vardır. Elle ilu venna şemsu kamar. Gece gündüz. Tamam mı? Burada min tebiidiedir. Yani Allah'ın ayetlerinin bir kısmını söylüyor burada. ve şems ve el kamer el leylu ve'n naharu ve'ş şems ve'l kamer cece gündüz ay Allah'ın ayetlerindendir diye Kur'an'da. Ve la tesjudu liş şems ve la li'l kamer. Ne şems'e yani ne güneşe ne de aya secde edin. Evet. Etmeyin yani bunlar. Ve'sjudu lillahi'l lezi halakahunne. Onları yaratanlara secde edin. Bak rububiyet tevhidini zikrediyor. Onları yaratanlar. Yani eğer onları birisi yaratıyorsa ibadete kim muhtaç? şey. İbadete kim layık? Onları yaratan Devamın layık. O zaman Afez. bak Allah Kur'an'da usulüdür bu. Evet. Devamlı rububiyet tevhidini öne sürer ki onunla e, uluhiyet evet. tevhidini ispat. için. Evet. Yani eğer bir insanda o rububiyet uluhiyet var. varsa uluhiyete de o layıktır. Evet. Tamam mı? Kur'an'da çok bulursun. Devam edelim. Diyor ki: "Lateshudul şemsi ve l'el-kamer. Ne güneşe ne de aya secde etmeyin. Kime edin? Veshudulillahi'l-lezî halakahu. Onları yaratan Allah'a secde Eyle, edin. Evet. İn kuntum iyyah Eğer sadece ona ibadet ediyorsanız." Şimdi dikkat et abi. Burada bir işgal varmış gibi bir şey görünüyor. Nedir o işgal? Şimdi Muhammed İbni Abdülvahab'ın kelamına bak böyle uzasın evet. Çok çok karışım. Evet. Şimdi diyor ki Ve evet. izâ kile bime araftu rabbek fe kul bi ve mahlukatihi Sana sorarlarsa sen Rabbini neyle bildin? De ki ayetleriyle ve mahlukatlarıyla. Şimdi bazı e, kişilere bu Muhammed İbni Abdülvahab'ın bu lafı işgal oluyor abi. Evet. Şimdi iki şeye ayırıyor Muhammed bin Abdullah. Allah'ın ayetlerini ve mahlukatlarını evet. ayırıyor. Diyor ki sen Rabbini neyle bildim dersen de ki ayetleriyle ve mahlukatlarıyla bildim. Peki ayetlerine neyi örnek veriyor? Güneş, ay, gece ve gündüz. Evet. Tamam mı? Peki mahlukatlarına neyle örnek veriyor? Yani, yedi kat sema ve yedi kat yer. Evet. E peki yedi kat sema ve yedi kat yer Allah'ın mahlukatları, yaratıkları. Evet. Bunlara ne ismi verdi? Allah'ın mahlukatları ismi verdi. Evet. Peki güneş, ay, yıldız evet. vesaire bunlara ne ismi verdi? Bunlara Allah'ın ayetleri, ayetleri. Peki bunlar Allah'ın mahlukatları değil mi? Nasıl birbirleriyle ayırt etti? Evet. Hatta dikkat et cümleyi devam ettiğinde başka bir işgal daha çıkıyor. Evet. Çünkü mahlukatları örnek verdiği zaman neyi örnek verdi? Bak semayı, yeri ve bunlar arasındakileri ve bunlar içindekileri. Güneş, ay, gece, gündüz bunların içinde zaten. Evet. E nedir bu işgal? Çünkü bu işgal değil bir kere ebeden. Evet. Neden işgal değil? Şimdi bazen Şimdi bu Arap dili edebiyatında kaydederim. Bazen bir şey bir şeyden ayrılır illa ayrı demek değil. Biz bunun örneğini evet, verdik evet. çok. Bazen evet. am hasa atvolunur. Evet. Bazen has e, ama evet. atvolunur. Bazen teradüfler olur. Evet. Eş anlamlı kelimeler e, e, evet. birbirine atvolunabilir. Tamam mı? Mesela Muhammed bin Abdülrahim'in kitabı Tevhidine bakarsın Dersin ki tevhid ve şehadete en la ilahe illallah babı. Evet. Şehadete en la ilahe illallah tevhidin kendisi zaten. Evet. Bazen eş anlamlı şeyleri birbirine atfedebilir. ama mutlaka yani çoğu zaman bir şey bir şeyden ayrız zikredildiği zaman özel bir mana içerirler yine de abi. Yani her ne kadar ayrı da olsa bir özelliğinden dolayı genelde Allah e, Kur'an'da veya رسول sünnette birbirinden ayır. Arap ile edebiyatında böyledir. Şimdi biz diyoruz ki buna cevap olarak her ne kadar gece gündüz ay, tamam mı? E, işte güneş vesaire bunlar Allah'ın mahlukatları olsa da Muhammed bin Abdüllah bunlara özellikle ayet dedi. Neden? Çünkü bak şimdi ayette bir alamet demektir tamam mı? Ayette alamet demektir. Bunlar Allah'ın varlığını alamet. E tamam e, yerler gökler de Allah'ın varlığını alamet ama dikkat et bu zikrettiği dört şey gece gündüz ay güneş bunlar böyle hareket eden, doğup batan, e, gidip gelen tamam mı? Şekil değiştiren, renk değiştiren böyle şeyler olduğu için evet. özellikle özel bir şeyi var bunların. Evet. Alameti var tamam mı? O yüzden buna alamet ismini vermiş, diğerlerine mahlukat ismini vermiş. tamam mı? Çünkü dikkat et Allah dahi Kur'an'da ne diyor? Ve min ayatihi şunlar Allah'ın ayetlerindendir diyor evet. ney? El leylü ve neheru ve şems ve kamer, gece gündüz ay vesaire bunlar ne? Allah'ın ayetlerindendir diyor. O yüzden ye yere ve göğe Allah'ın mahlukatları demesi e işte aya, güneşe vesaire bunlara da Allah'ın evet. ayetleri demesi arasında hiçbir şey yok, bir sorun yok evet. Tamam mı? çünkü zaten bunlar Allah'ın mahlukatları dediği zaman bak şimdi evet. mahlukatların içine neyi soktu? Yeri göğü ve bunlar arasındakileri. Bunlar arasında güneş, ay vesaire gece gündüz var zaten. Evet. Demek ki Muhammed İbni Abdülhamir hepsini Allah'ın maklul katlarından görüyor. Bunda evet. bir sorun yok. Ayırmasının sebebi gece gündüz, ay, güneş bunlarda özel bir alamet var. Doğuyorlar, batıyorlar, değişikliğe uğruyorlar. Tamam mı? Gidip geliyorlar vesaire. O yüzden birisine ayet dedi, birisine alamet dedi. Bunların hiçbirisi zaten ney? sorun değil. Zaten, evet, e, zaten. <gülüyor> dikkat et bir de Muhammed İbni Abdülhuha, şimdi burada aslında Sübhanallah yani o kadar e, dakik bir alim ki lafızlarında her lafzı Kur'an'dan ve sünnetten seçmeye çalışıyor. Bak şimdi abi mevzuyu biraz daha geriye alıyorum. <gülüyor> Benim gıcık bir huyum. Tamam? Bunu hep yapıyorum. Yani. Tekrarlıyorum. E, e, e, e, tekrarlıyorum e, ve daha faydalı olacağını umuyorum inşallah. Öyle de tecrübe edildi zaten inşallah. Şimdi bak abi. Muhammed ibn Abdullah'ın lafzına dönüyorum tekrar. Bak şimdi dedi ki: "Gece e, e, diyor ki, birisi sana sorsa Allah'ı neyle bildin?" Dedi ki: "Ayetleriyle ve mahlukatlarıyla bildim." Şimdi sadece bunu deseydi sen şöyle anlayabilirdin, değil mi? Kur'an ayetleriyle ve yaratıklarıyla bildim derdi. Tamam mı? Hayvanlar, ha, insanlar, bitkiler, ha, hayvanlar insanlar, bitkiler mahlukatlarıdır. Kur'an'daki ayetlerde ayetlerde. Yani. Ta taşlı olmaz yani. Ama şimdi ayırdığı zaman Şimdi ayırdı, sonra da bunları anlattığı zaman, tefsir ettiği zaman mahlukatlardan ve ayetlerden kastının olduğunu, bu insana işgal gelebildi. Evet. Ne dedi? Dedi ki sen Allah'ı mahlukatlarıyla bilirsin ve ayetleriyle bilirsin. Güzel. Nedir Allah'ın mahlukatları diye sorduğunda Muhammed bin i bakacaksın kitabına şimdi. Evet. Mahlukatlarına şunu örnek veriyor, yedi kat gök ve yedi kat yer. Yes, yes. Tamam yedi kat gökün e, gök olduğu Kur'an'da mevcut tamam mı? E, e, yer olarak te, yer tekil olarak gelmiş, Sünnet açıklamış yedi katta yer var tamam mı? Alaküller evet. orası önemli şimdi şimdi dedik yedi kat gök ve yedi kat yer buna ne örnek verdi Allah'ın mahlukatlarının örnek evet. verdi peki Allah'ın ayetlerine ne örnek verdi gece gündüz ay güneş evet. bak şimdi dedik ki peki gece gündüz ay güneş Allah'ın mahlukatlarından değil mi mahlukatlarından? E neden ayırdı? Diyoruz ki içinde özel bir mana olduğu için evet. çünkü bu dört şey gece gündüz e, ay güneş bunlarda özel bir insanların gözünü etkileyecek tamam mı insanları daha çok düşündürecek özel alametler olduğu için değiştiği gidip geldiği için buna Allah'ın al alametleri ismini verdi. Evet. Bir de ikincisi Muhammed İbni Abdüluhab lafızını öyle bir kullandı ki bu dördünü de zaten Allah'ın mahlukatlarına sokmuş oldu. Neden cümlesinin sonunda ne dedi? Allah'ın mahlukatlarına sadece yedi kat gök ve yedi kat yere örnek verme dedi ki Bunlar arasındakiler ve bunların içindekiler de Allah'ın mahlukatıdır evet. O zaman ikinci cümlesiyle Bu dört şeyi içine yine mahlukatların içine sokmuş oldu evet, Gece, gündüz, ay, güneş evet, şey, şey. Sadece bununla yetinmedi Böyle ilmi silahlarla yetinmedi Ve bize şunun örneğini verdi ki Bu lafızları kullanırken bile Allah'ın kitabını takip etmiş Dikkat edin şimdi Allah Kur'an'da ne diyor ayetlerine örnek verdiği zaman gece gündüz ay güneş örnek veriyor Kur'an'da. Evet. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Evet. Ve min ve ve vel evet. Gece gündüz e, <gülüyor> ay güneş Allah'ın ay. ayetlerindendir. Başka bir ayette de ne diyor biliyor musun? Halkus semawati vel ard yerin göğün yaratılmışı. Evet. Tamam mı? Ekberu min halkin nas. İnsanların yaratılışından daha büyüktür diyor Allah. Evet. Yere göğü de ne ismi verdi? Mahluk ismi verdi. Evet. Dikkat et bak şimdi. Diyor ki Halkus semawati vel ard. Yerlerin Göktar. Şey yerin ve göklerin evet. yaratılması yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Evet. Tamam mı? <gülüyor> daha büyüktür. Allah ne isim verdi yere göre? Mahluk. mahluk. Peki güneşe, aya vesaire? Ayet. Ayet. Ayet. Ayet. E, peki başka yerde bakıyorsun yine güneşe, aya vesaire mahluk ismini de vermiş. Evet. O zaman Muhammed'in adı bütün bu lafızları kullanmış oldu. Evet. Görüyor musun? Absolutely. Ne kadar yani e, lafızlarında dikkat ediyor. Evet. Tamam mı? Evet. Yine Muhammed İbn-i Abdülvahab kaldığı yerden devam ediyor. Biz devam ediyoruz onun kaldığı yerden. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Şimdi bu neye devam ediyor? Bir sana derse ki senin Rabbin kim böyle cevap vereceksin? Neyle bildin? Ayetleriyle, mahlukatlarıyla bildim diyor. Sonra örnek veriyor ayetten. Tamam mı? Sonra ayetten örnek vermeye devam ediyor. Diyor ki اِنَّ رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ ف۪ي سِتْتَ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ O Allah ki yerleri şey yeri ve gökleri 6 günde yarattı. Summe estave ala'l arş. Sonra arşa istiva etti. Yukhsilleyle en nahara yatlubuhu hasisen. Yani gece ile geceyi gündüzü örter ve yatlubuhu hasisen birbirini hızlı şekilde takip eder bunlar. Güneş, ay, yıldızlar onun emri altında ne? boyun eğdirilmiştir tamam mı elâ lehul halku vel emru yaratma da emir de onun değil mi tebârekallâhu rabbul âlemin âlemlerin Rabbi olan Allah tebarektir tamam mı şimdi bu ayeti de örnek verdi o zaman bu ayette Allah bize ne işaret ediyor Allah'a nasıl bileceğimizi işaret ediyor tamam mı bize kendi fiillerinden bahsediyor güneşten bahsediyor bu ayette değil mi yıldızdan bahsediyor hepsi ona boyun eğmiştir diyor vesaire Şimdi bu ayete de bak. Dikkat et. Bunda da tevhidin üç kısmı var yine. Evet. Bakarsan görürsün. Tevhidin evet. üç var. Girmeye gerek yok. Tamam mı? Evet. Şimdi bu ayette istiva geçiyor. Geri geçmişken bunu anlatalım. Çünkü bazı ilim ehli mesele üç, üç esası şerh ederken değiniyorlar. Bazıları değinmiyorlar. İsim sıfatla alakalı olduğu için. Şimdi üstün mesteva alel arş. Burada dedi ki ayette sonra arşa istiva etmiştir. Şimdi arş Allah azze ve celle'nin fiilleri ikiye ayrılır. Şey sıfatları ikiye ayrılır. Zatî sıfatlar ve fiili sıfatlar olmak evet. üzere. Şimdi zatî sıfatlarla fiili sıfatlar ne kısaca? Zatî sıfatlar Allahu Teala'nın zatının, e, zatında olan, evet. tamam mı? Zatıyla kaim olan evet. ve dilemesine bağlı olmayan sıfatlarıdır. Evet. Tamam mı? Fiili sıfatlar da Allah'ın zatıyla kaim olan ama dilemesine İlgesin. bağlı olan sıfatlardır. Mesela örnek Şimdi mesela yet sıfatı, Allah Azze ve Celle'nin el sıfatı, hiçbir zaman Allah bazen eli olur bazen eli olmaz diye bir şey söz konusu olamaz. Tamam mı? Her zaman Allah'ın eli vardır. Yine örnek zati sıfatı, mesela ilim sıfatı, Allah bazen bilir bazen bilmez haşa böyle bir şey olamaz. Evet. Allah her zaman bilir. O zaman Allah'ın devamlı bilmesi zati sıfatı, yani senin zatında var. Mesela Eren abi senin gözün zati sıfattır, senin elin zati sıfattır. Tamam mı? Evet. Yani bu senin mesela elin, işte Eren abinin bazen eli var bazen yok olmaz. Tamam mı? Evet. Ama mesela senin bazı sıfatların var ki bu sende bazen var bazen yok. Mesela konuşma atıyorum. Evet. Tamam mı? Konuşma. Sen bazen konuşuyorsun bazen konuşmuyorsun. Mesela şimdi evet dedin değil mi? Mesela beş dakika önce dememiştim. Demek evet. ki bu oluyor veya olmuyor fiiller. Tamam mı? Veya yürüme sıfatı. Bazen oturuyorsun bazen yürüyorsun. Senin dilemene bağlı. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin de böyle fiili sıfatları var. Dilemesine bağlı olan. Mesela e, gecenin üçte birinde dünya semasına inmesi. Mesela gecenin üçte birinde istiyor ve iniyor. Her zaman inmiyor. Her zaman istemiyor onu, evet. değil mi? Mesela Allah dilediği zaman konuşuyor, her zaman konuşmuyor. Mesela Musa türdağına geldiğinde, e, Musa ile selam geldiğinde Allah onla konuştu. Evet. Gelmeden o konuştuğu şeyleri onla konuşmuş muydu? Konuşmamıştı. Geldi de konuştu. Evet. Tamam mı? Demek ki dilemesine bağlı. Evet. her kelam sıfatı zatimi fiili mi? O ayrı bir bak. Bazı sıfatlar vardır hem zatî hem fiili O ayrı. Şimdi o meselenin tafsir kısmı o. Evet. Akidiyatı vasiyede işlenecek mevzular. Evet. tamam mı? Şimdi o zaman diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin dilediği zaman yapıp dilediği zaman yapmadığı sıfatlar fiili sıfatlar. Yani dilemesine bağlı olanlar. Her zaman Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim olan ve dilemesine bağlı olmayan daima Allah Azze ve Celle'de mevcut olan sıfatlar ise nedir? Zati sıfatlar. Peki e, durumu böyle fıkettikten sonra diyoruz ki istiva zatı mı fiili mi? İstiva sıfatı. fiili fiili delil ne? Çünkü Allah yeri göğü yarattı sonra istiva, i̇stiva ettiriyor, ettiriyor. Yani. değil mi? Evet. Çünkü arş yokken Allah neyin üstünde istiva edecek? Evet. Ha? Ha, o zaman demek ki arş yaratılmadan önce Allah arşın üzerine istiva etmiş değildi evet. e, arş, yarattı, arş yarattı arşın üzerine istiva etti o zaman ne anlıyoruz buradan? Demek ki Allah azze ve celle'nin dilemesine bağlıymış istiva evet. sıfatı. İki Allah yeri göğü yaratırken arşın üzerine istiva etmiş miydi? Etmemişti. Çünkü neden delil? Diyor ki yeri göğü yarattı sonra arşın üzerine istiva etti. Evet. O zaman Allah yeri göğü yaratırken arşın üzerine istiva etmiş değildi. Peki yeri göğü yaratmadan arşın üzerine istifa etmiş miydi? Yaratmadan önce. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Tamam bundan bize bir haber gelmemişti, Susuyoruz burada. Hı hı. O zaman diyoruz ki Allah yeri göğü yarattıktan sonra arşın üzerine istiva etti. Yaratırken istiva halinde değildi. Yaratmadan önce meçhul. meçhul. Tamam. Üç kısma ayırıyoruz. Bir, yeri göğü yaratırken. İki, yeri göğü yarattıktan sonra. Evet. Üç, Ee, yaratmadan önce. Yaratılsın. Tamam mı? Peki bunların tek tek cevabı diyoruz ki 1- Yeri göğ yaratırken arşın üzerinde istiva etmiş değildi. Evet. Bak şimdi arşın üzerinde değildi demiyoruz. Dikkat et. Arşın üzerinde istiva etmiş değildi. Yoksa Allah her şeyin üzerindeydi. Evet. Dikkat et. İstiva ile uluf sıfatı ayrı sıfatlardır. Evet. Şimdi cevap veriyoruz. Diyoruz ki Allah yeri göğ yaratırken istiva etmiş değildi. Evet. Yeri göğ yarattıktan sonra istiva etti. Yeri göğü yaratmadan önce Mecru. herhangi nasıl yok bunun hakkında. Evet. İlmini Allah'a havale ediyoruz. Evet. Çünkü Allah... Allah Kur'an'da ne diyor? Hakkında bir gün olmadığın şeyin evet. ardına düşme. Evet. Tamam mı? Azalarımız bundan sorumludur. Şimdi olaya böyle baktığımız zaman diyoruz ki istiva Allah Azze ve Celle'nin fiili sıfatı. Evet. En büyük delillerinden bir tanesine e, istiva bir şey, bir kere arş e, mahluktur. Sonradan yaratılmış. Demek ki Allah sonradan. Peki. Yeri göğü yaratırken Allah arşın üzerine istiva etmiş değildi diyoruz bak. Evet. Ama buna rağmen Allah neredeydi? Her şeyin üzerindeydi. Şey. her şeyin üzerindeydi. Neden? Allah Azze ve Celle'nin sıfatı var. Ulu sıfatı üstü olmak demek. Bu da mutlak olarak mutlak ulu ifade eder. Her bakımdan üstü olmak. Güç bakımdan üstü olma, galebe bakımından üstün olma, evet. değer bakımından üstün olma, zat bakımından üstün olma. Çünkü ulu dediğin zaman bütün bu manaları içeriyor. Hastaştıracak bir rivayet yok. Tamam mı? Durum böyle olunca Uluv Allah'ın ne? Zatı sıfatı. Hiçbir şey yokken de Allah'ın ulu sıfatı vardı. Evet. Ama insanların kavası karışıyor. Ya. Hiçbir şey yokken de Allah'ın ulu sıfatı vardı. Neyin üzerinde olacak ki Allah? Sen öyle bakmayacaksın. Bunların hepsi gaybi. Evet. Sen uluv sıfatı olduğuna inanacaksın Allah'ın. Tamam mı? Bilmiyorum. Uluv sıfatı. Bilmiyorum. Ha -ha. Bilmiyorum. Çünkü Bilmiyorum. biz sadece uluv'u, zatının uluv'u diye kayıtlamıyoruz. Gücünün uluv'u. Her şeyin üzerinde olması. Evet. Delil, ta'ala, ali, muta'ali, a'la. Bunlar bir sürü ayetler. Sonları hep diyor ki, ali, ta a'la, ta'ala, muta'ali vs. Bunların hepsinin ort üstünlük, yücelik hepsinin içeriyor. Bütün bu manaları içeriyor. Evet. O zaman Allah'ın ulu sıfatı ne demek dediğim zaman her şeyin evet. üzerinde evet. olmak, her şeye galip olmak, her, galip gelmek, her şeyden güçlü olmak. Tamam mı? Her şeyden değerli olmak. Bunların hepsi ulu içinde. Çünkü ulu yükseklik. Yükseklik dediğim zaman bütün değer, yükseklik değerleri Allah'ta mevcut. Evet. O zaman Allah azze ve celle hiçbir şey yokken de tamam mı? sonradan mahlukatlar da olduktan sonra da ulu sıfatı vardı Allah'ta. O yüzden Allah yeri göğü yaratırken arşın üzerine istiva etmiş değildi ama her şeyin üzerindeydi. Evet. İstiva ile uluf ayrı ayrı şeyler. Şeklini keyfiyetini bilmiyoruz. Evet. Bana ne. Değil mi? Bizi ilgilendirmez olası. Durum böyle anlaştırıldıktan sonra evet. E, diyoruz ki istiva Allah azze ve celle'nin sıfatı değildir fiili sıfatıdır uluv ise e, zati sıfatıdır Burada ayette geçiyor işte Arapça bilip de bizi takip eden kardeşler için bir fayda olsun Yetlubuhu hasisen demek seriyan demek yani o gece gündüz birbirini hızlı şekilde takip eder yani geç kalmaz Gündüz gitti mi hemen gece gelir tamam böyle bir aralık yok yani tamam. ikisinin arası yok Gece gitti mi gündüz gelir gündüz gitti mi gece gelir yetlubuhu hasisen o demek Tamam mı? Şimdi burada e, önemli bir nokta var. Onu da anlatalım ve burada inşaallah dersi bitirelim mi? Bakacağız inşallah. Şimdi <gülüyor> dikkat et Arhan abi burada Allah ayette şimdi Muhammed bin Abdülrahmanın istidhal ettiği istidhal ettiği ayette hı hı. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyoruz. Ayetin sonlarına doğru. Elâ lehul halqu vel emru Yaratma da emir de onun değil mi? Evet. Hı? Yaratma da emir de onun değil mi? Şimdi Allah iki şey zikrediyor. Birincisi emir, ikincisi yaratma. Bak şimdi birincisi halk, birincisi ikincisi emir. Evet. Emir ve yaratmayı zikrediyor. Evet. Şimdi halktan maksat ne burada? Şimdi halk fiili tamam mı? Halk fiilinden iki şey kastedilir, halk kelimesinden. Bir, fiil kastedilir, iki mef'ul kastedilir. Yani bir, e, yapılan o eylem kastedilir, bir de yapılmış olan şey kastedilir. Şimdi, peki bu ayette hangisi? Yani bu ayette ki halk ya mahluktur ya mahluk değildir. Çünkü halkın manalarından bir tanesi fiil, bir tanesi fiilin ortaya getirdiği eser. Ona da mef'ul deniyor. E şimdi burada halk, bak şimdi Elâ lehul halku, halk onun değil midir dediğimizde bu halk yaratılmış şey mi, yoksa yaratılmamış şey mi? Yaratılmamış şey olabilir. Çünkü neden? Eğer Allah'ın ise Allah'ın fiili nedir? Yaratılmamış. Evet. O zaman toparlayacak olursak şöyle diyoruz. Halk kelimesi iki şeye delalet eder. Bir fiile delalet eder, bir de yapılan şeye delalet eder. Bir şey yapılmışsa o mahluktur. Çünkü Allah dışında her şey mahluktur. Ama buradaki halktan eğer fiil kastediyorsa, Tamam mı? Bu Allah'ın fiilleri makluluk değildir. Mesela Allah'ın konuşması, Allah'ın yaratması. Evet. Tamam mı? Bunlar değildir. Allah'ın kendi fiilleri. Ama yarattığı şey sonucu ortaya çıkan o yaratık, evet. o, o yaratılmıştır o ayrı. Evet. Şimdi burada Allah dikkat et, emir ile halkı birbirinden ayırıyor ya, buradan ne anlıyoruz? Buradaki halktan maksat yaratılmış olan şeydir. Evet. Çünkü emir kelimesi, Kur'an'da da iki şeyde kastedilir emirle. Bir, emrin kendisi bir emrin sonucunda ortaya çıkan şey bir tanesi yine mahluk bir tanesi mahluk değil. Şimdi Allah Kur'an'da diyor ki şimdi Kur'an'da diyor ki mesela Allah Azze ve Celle e, فَاِنَّمَا أَمْرُنَا اِذَا اَرَادْنَ شَيْءًا اَنَّكُولَ لَهُكُنْ فَيُكُنْ Biz bir şey yaratmak istediğimiz zaman ona ol deriz o da verir. Şimdi biz ol deriz diyor bak şimdi ol deriz diyor o da e, verir. İnnema emruna bizim emrimiz. Dikkat et emir kelimesi geçiyor. Bizim emrimiz. Bir şeye ol dediğimiz zaman o da ne olur? Olu verir. Peki buradaki emir yaratık mı? Hayır. Çünkü neden? Emrin ne olduğunu söylüyor burada kun lafzı. Yani ol. Peki Allah'ın ol demesi, Allah'ın kelamı, Allah'ın fiilleri mahluk mu? Mahluk değil. Değil mi? Allah'ın fiilleri mahluk değil o zaman şimdi diyoruz ki bak halk kelimesi Kur'an'da iki şey kastedilir ya Allah'ın fiili ya da Allah'ın yarattığı şey kastedilir evet. emir emir de aynı ya Allah'ın e, kendi emir fiili kastedilir emir lafzı kastedilir ya da emrettiği sonucu ortaya çıkan şey kastedilir durum böyle olunca diyoruz ki Allah'ın burada emirle yaratmayı birbirinden ayırması şuna delalet eder burada yaratmadan maksat mahluk yaratılan şey emirden maksat Allah'ın fiili evet. peki şimdi dikkat et Allah'ın kelamı mahluk mu? Değil. Ebeden. Allah'ın kelamı mahluk olmaz. Çünkü Allah'ın fiilleri mahluk değil. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an mahluk mu? Değil. E peki mutezileye göre Kur'an nedir? Mahluk. Al işte sana reddiye burada mutezileye. Allah yaratılmış şeyle emrini birbirinden ayırıyor. Çünkü Allah emreder ve emri sonucu bir şeyler yaratılır. Kur'an'da onu söylüyor. Allah'ın bu ayette yaratmayla emri ayırdığı neye delalet ediyor? Demek ki Allah'ın kelamı mahluk değil. Çünkü bak dikkat et. Elâ lehul halku vel emru. Yaratma da Emir de onun değil mi? Evet. Yes. Yaratmadan maksat maksat yaratılan. Emirden maksat Allah'ın emri. Allah'ı Allah, Allah Kur'an'da emir ile yaratmasını lafız olarak birbirinden ayrılması neye delalet eder? Emri yaratıkların içine dahilliğin. Çünkü Allah bir şeyi bir şeyden ayırdığı zaman aslen nedir? Ayrıdır. Özel bir karine gelirse aynı yani olduğunu şey anlarız. Da. Tamam mı? Evet. O yüzden diyoruz ki Kur'an'da Yaratma iki şey manası vardır. Birincisi yaratılan, birincisi yaratma fiili. Yaratma fiili Allah'ın kendi fiilidir yaratılmış değil. Evet. Fiili sonucu ortaya çıkan şeyler yaratılmıştır. Emir de aynı şekilde, tamam mı? Evet. Mesela Kur'an'dan mesela şöyle bir örnek veririz. Mesela ee, şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela emir geçip de yaratılmış olduğuna dair. kaderen اَمْرُ diyor Allah Kuranda. Allah'ın emri takdir edilmiş şeydir diyor. Evet. Şimdi takdir edilmiş her şey mahluk değil mi? Takdir edilmiş her şey mahluk. Evet. Allah onları takdir etmiştir. Takdir evet. edilmiş evet. her şey nedir? Mahlup. Evet. E peki Allah Kur'an'da ne diyor? Gerçi bunlar biraz ince noktalar. Girmeseydik de olurdu ama hazır girmişken. Şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? Ee, ne ki ya? Takdir edilmiş her şey mahluk. E dedi ki Allah'ın e, bazen emir mahluk kastedilir, bazen Allah'ın fiili kastedilir. Evet. Tamam mı? Şimdi ya, yani o zaman emir ya yaratılmıştır ya yaratılmamıştır. Evet. Tamam mı? Şimdi yaratılmış emre bir örnek verelim ki bu emirden maksat me'mur demektir. Emr olundan şey evet. demektir bu. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki "Vekâne emrullahi kadaran maktur." Allah'ın emri takdir edilmiş şey değildir Şeydir. Şeydir. Allah'ın emri takdir edilmiş şey. Takdir edilmiş her şey mahluk değil mi? Evet. Mahluk. O zaman evet. bak Allah'ın emri mahluk. Ama Allah'ın emrinden kastımız burada me'mur. Emr şey demek. Evet, emir kelimesinin iki manası var. Bir emretmek, bir de emir olunan şey evet. demek Kur'an'da. Evet. Arap dil edebiyatında da öyledir. Emir mastar kelimedir. İki şey kastedilir. Ya me'mur kastedilir ya da emretmek kastedilir. Emretmekten maksat Allah'ın emretmesi. Bu mahluk değil, Allah'ın fiili. Ama emir olunan şey, şey, şey mahluk. Biliyor şey Amir memur olay gibi olmuyor değil mi? Yani Türkçe'deki Olur. Evet. Amir memur olay gibi tabi. Evet. E, Kur'an'da ikisinde örneği var. Evet. Yaratılmış emre, yaratılmamış emre de örnek var. Evet. Mesela yaratılmamış emre örnek ney? fainem emruna iza eradna şeyen en nekule lehu kun feyekun biz bir şey emrettiğimiz zaman ona ol deriz o da olur o zaman Allah'ın emrinden maksat Allah'ın ol demesi bu ayette ol demesi yaratılmış değil Allah'ın kelamı yaratılmış değil ama başka bir ayete bakıyoruz ve kan emrullah kadaran makdura Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir e takdir edilmiş her şey mahluk o zaman buradaki emirden maksat hem yaratılmış hem de yaratma fiili olduğunu örnek verdik evet. emrin de yine yaratılmış ve yaratma fiili olduğunu örnek verdik Allah'ın bu ayette elalehul lehul halku vel emru yaratma da emir de onun değil mi? şeklinde birbirinden ayrılmasını anlıyoruz ki net bir şekilde Allah'ın emirlerinden maksat burada Kur'an ya evet. e, lafızları ya anlıyoruz ki Allah'ın emri burada nedir? makluk değildir. değildir çünkü yaratma ile emri o ayette birbirinden ayırmıştır burada bırakalım inşallah ee, önümüzdeki derste inşallah kaldığımız yerden inşallah. devam ederiz mesela atıyor mesela hani bu Allah'ın emrinden maksat mahluk da olur dedik ya mesela görürsün bir şey tamam mı bir insana başına bir felaket geldi veya başına bir iyi bir şey geldi dersin ki bak bu Allah'ın emre yani kastinde bu mahluk olan şey Allah'ın emrettiği evet. şey bak mahluk tamam mı ama bazen şey yaparsın mesela e, işte e, dersin ki mesela bu semalar Allah'ın emriyle yaratılmıştır yani Allah'ın kun fiiliyle yaratılmıştır şey kun lafsiyle yaratılmıştır yani Allah kun demiştir de yaratmıştır buradan ne kastılersin bak mahluk değil tam bu çok kullanılan şeylerdir tamam mesela yine insanda mesela halka yaratma örneği versin dersin ki Allah şunu yarattı halka semevativerlerdi yeri gövü yarattı yaratma fiili Allah'ın mahluk mu değil bak örnek verdi ki halkın yaratılmış olmadığını Ama halkın yaratılmış olduğuna örnek var mı? Çok. Yes. Değil mi? Mesela yes. ne dersin? Yes. Elalehül halku vel emru. Yaratıma da emir de. Yes. Onun değil mi? Buradan da anlıyoruz ki. Mesela bir adamda bir şey görürsün. Ee, mesela Allah çok tuhaf yaratmıştır. Diyelim ki bir hayvan, Yani sana çok tuhaf geliyor. Dersin ki haza halkullah. Bu Allah'ın halkıdır. Yani mahlukullah. Allah'ın yarattığı şeydir. Yes. Çok versin. Raddül Edebiyat'ın örnek bunlara. Allahu alem sallallahu sallallahu ve Bu erkezine güne Muhammedin ve